Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve selam ala men nebiyye ba'de. Kitab-u savmi. Oruca geldik. Fıkıh dilinde oruç el imsak anil ekli ve şurbi ve cema'i. Yani savm sözlük anlamı imsak. Kendinizi tutuyorsunuz, alıkoyuyorsunuz, engel oluyorsunuz. Şeriat dilinde ise ıslahta el imsak anil ekli yemekten ve şurbi içmekten ve el kişinin eşiyle beraber olmaktan kendini alıkoyması buna oruç diyoruz. Ne zamandan ne zamana kadar sahur vaktinden iftara kadar yemiyor, içmiyor, eşiyle beraber olmuyor, birlikte olmuyor buna oruç diyoruz. Önceki milletlerde de Ümmetlerde de oruç var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Birlikte Bu ümmette oruç tutmaya başlıyor Efendimiz aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de aşure orucu Tutarlardı sonra Medine'ye geldiler Medine'de Yahudiler de aşure Orucu tutuyorlardı sordurdu Neden tutuyorlar Musa aleyhisselam bugün kurtuldu Onun için tutuyorlar deyince Efendimiz aleyhisselatü vesselam biz Musa Aleyhisselam'a sizden daha yakınız buyurdular. O halde biz de tutalım. Fakat Yahudi'ye muhalefet etmeleri gerekiyordu. Müslümanlar amellerinde, fikirlerinde, akidelerinde. Eğer karşıda bir tahrif varsa, bozulma varsa onlara muhalefet etmeleri gerekir. Yani vahiyi asıl memban'dan almaları da bunu amirdir. Allah Resulü Aleyhisselam: "Suumu yavmen kablahu ev yavmen Siz de aşura orucunu tutun. Fakat onlar sadece 10. gün tutuyorsa suumu yavmen kablahu. Siz bir gün öncesinden ev badehu ya da bir gün sonrasından tutun. İki gün aşura Ucun tutun ya dokuzla 10. gün ya da Onla on birinci gün tutun, iki gün tutun. Neden? Yahudi'ye muhalefet edeceksiniz. Yani bütün anlayışlar, bütün düşünceler, ideologyalar reaksiyondur. İslam aksiyondur. İslam ifadenin bizzat kendisidir, dinin kendisidir, vahyin bozulmamış halidir. O halde İslam'ın karşısında neler varsa din olarak, anlayış olarak, meşrep olarak bütün bunlar muhareftir. Yani İslam'ın doğrusuna bakarak oluşturulan yanlışlardır. Aksiyona bakılarak oluşturulan reaksiyonlardır. İslam onların kalıbını, İslam onların şeklini almaz. Allah Onda bütün karelerinde, e, hücrelerinde, zerrelerinde, her şeyinde Allah'ın boyası olacak. Allah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tür ifadelerle esasında ona işaret buyuruyorlar. Hicretin ikinci yılında Ramazan orucu farz kılındı. E, kıble tahvil edildikten sonra Müslümanlar Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyorlardı. Sonra Fevelle veceke şadr el-mescilü haram ayeti nazil oldu. Efendimiz Ali Aleyhissalatu Vesselam sahabe kabe i Muazzama'ya yöneldiler. Ondan sonra Hicretin ikinci yılında Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. İşte ayetler nazil oldu. Bakara Suresi 183, 184, 185. ayetler. Ramazan ayında işte o, bu oruç tutulacak. Onun için İmam Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyorlar ki Kur'an-ı Hakim'le Ramazan ayı ay arasında sıkı bir münasebet var. Neden? Şehrü Ramazan elledi unzile fihil Kur'an. Kur'an-ı Hakim bu ayda nazil oldu. Ee, Müslümanlar da bu ayda oruç tutuyorlar, Kur'an'a muhatap olmaya çalışıyorlar. Kur'an hakim onlara emirler, yasaklar getirdi. Onlar da oruçla ruhlarını bir kalıbın içine sokarak ne kadar menhiyat varsa, hayvanlaşma meyli varsa onu oruçla temizliyorlar, arınıyorlar. Kur'an'a hakime Allah Teala'nın talimatlarına lebeyk diyecek, teslim olacak hale geliyorlar. Onun için i̇mam Rabbani Hazretleri kim Ramazan ayında e, saadete, selamete ererse ona müjdeler olsun, 11 ay sonrasında o selame, saadet onda devam eder. Kim Ramazan ayında güzelliklerden, feyizden, hakikatten mahrum olduysa gelecek 11 ayda o mahrumiyet devam eder buyuruyor i̇mam Rabbani. Peki önce... Ayet 183. ayet-i kerimeye bakın. Bakara suresi sayfa 28, 183. ayet-i kerime. Tabi izleyici kardeşlerimiz sayfa veriyoruz burada. Hafız olmayanlar hızlı bulabilsinler diye. Bir de bizim sayfa numarası Celale'in tefsirinden. Yani belki Kur'an-ı sayfa farklı olabilir. Ama ayeti kerimenin e, numarası 183. Yaa eyühel Ladin âmenu, kitâb âleikumü ciyamu, kema kitâb âle Ladin min qablükümlâleküm tettakun. Bu ayet kelime nazil oluyor. Ayetin başına bakarsanız, Yaa eyühel Ladin âmenu, ey iman edenler, öyle başlıyor. Yani Ramazan Medine Münavere sıcak var. Onlar bir ay oruç tutacaklar. Allah Teala'n talimatı bu. Peki nasıl tutacaklar? Nasıl tahmül edecekler? Ayet onlara ''Ya eyyühellezine amenu'' diye hitap ediyor. Yani ''Ey iman edenler'' diyor. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Bu orucu ancak siz tutabilirsiniz. İmanı olmayanlar bunu tutamazlar. Yani siz imsak vaktinden ifsara kadar su sizin ama içmeyeceksiniz. Ekmek sizin ama yemeyeceksiniz. Eşiniz orada fakat beraber olmayacaksınız. Peki kimseler sizi görmüyor. Yemek yiyebilirsiniz. Su içebilirsiniz. Müdahale eden, müdahil olan kimseler yok. Ama ona rağmen size ait olan şeyleri yemeyeceksiniz. içmeyeceksiniz. Peki bunu kim yapabilir? Ancak iman edenler yapabilir. Neden bunu yapacaklar? Niçin oruç tutacaklar? Yani kafirler hayvanların yediği gibi yiyorlar onlar. Dolayısıyla... İnsanlar Müslümanlar oruç tutarak hayvanlaşma temayülü varsa onlarda ki her insanda hayvanlaşmaya doğru bir temayül vardır. Çünkü Kur'an Hakim bizi o durumu anlatırken, lehum kulubul laif kahune biha, ayunun biha, adanun biha. Onların kalpleri var fakat idrak edemiyor. Göz var göremiyor, görmekten mahrum. Kulak var lakin duymuyor. ''Ulaike kel en'âmi'' ''Onlar hayvan gibidirler.'' ''Belhum adal'' ''Bilakis hayvandan daha aşağı bir hayata mahkumdur onlar.'' Peki, insanoğlu o hayattan kurtulmak için ne yapacak? Namaz kılacak, oruç tutacak, o denaetten yukarılara doğru, melekleşmeye doğru bir seyri sürükü olacak, bir seyir hali olacak. İşte oruç ona yardım edecek. Ruhumuzu alacak, bir kalıbın içine dökecek. Nasıl güneş yükseliyor, e, güneş doğdukça yükseliyor. Oruçla beraber tulu şemsen itibaren, fecirden itibaren ruhumuz semaya bir güneş gibi dağların arkasından semaya doğru yükselmiş olacak, uruç edecek. Peki ya ey eyyühellezine amunu, ey iman edenler ancak siz yaparsınız. Eğer bunu yaparsanız Ramazan Şerif'ten sonraki hayatınıza da sahip olursunuz. Kendi suyunuzu içmeyeceksiniz. Ekmek sizin yemeyeceksiniz. Eğer Ramazan'da buna alışabilirseniz, başkasının suyunu Ramazan'dan sonra içer misiniz? Başkasının ekmeğini yer misiniz? Kendi eşiyle beraber olmayan Ramazan'dan sonra başkasının helalini eşine başını çevirip de bakabilir mi? Yani oruç bize bir şeyler söyleyecek. Önemli şeyler söyleyecek alacak bizi bir halden başka bir hale getirecek. Onun için Allah Teala ya eyhelledine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler, bunu ancak siz anlar, ancak siz idrak edebilirsiniz. Kutibe aleykumus syamu kema kutibe alelledine min kablikum. Siyam oruç size farz kılındı. Kema kutibe alelledine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yani zorlanacaksınız. Ağustos ayında, Temmuz'da oruç tutacaksınız. Yani diyeceksiniz ki bu ayda bu kadar sıcakta Temmuz'da nasıl olur nasıl oruç tutabiliriz? Unutmayın. Sizden öncekiler de oruç tutmuştu. Hazreti İbrahim de, Musa Aleyhisselam onlar da oruç tutmuşlardı. Siz bir yola giriyorsunuz. Enbiya yolu, evliya yolu. Sizden öncekiler daha zor şartlarda oruç tutmuşlardı. كُتِبَ عَلَيْكُمْ sıyamu, Sıyam size farz kılındı. كَمَا كُتِبَ عَلَيْلَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yalnız değilsiniz. Büyüklerle, enbiya ile, büyük ruhlu kahramanlarla beraber bu ibadeti eda ediyorsunuz. Peki niçin orucu tutuyoruz? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Muttaki olabilmek için. Yani nefsinizi Masibaya dair neler varsa onlardan uzaklaştıracaksınız. Masibadan maveraya bir seyrü sefer hali olacak. Yani dünyadan Allah'a yükseleceksiniz, yüceleceksiniz. Mekandan ve zamandan münezzeh bir halde. لَا <gülüyor> لَكُمْ Yani Allah Teala Ağustos ayında aç durun, Temmuz'da aç durun. Yani öyle değil. Oruç sana bir şey verecek. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Men lem yeda qawla zuri wal amale bihi feleselillahi hajatun fi an yeda ta'amahu wa sharabahu yani kim orustuyor fakat men lem yeda kavle zuri wal amale bihi yalan terk etmiyor yalanla amel etmeyi de terk etmiyor feleselillahi hajatun fi an yeda ta'amahu wa sharabahu Allahu taala'n onu yemeği içmeyi terk etmesine ihtiyacı yok o halde orucun faydası bana, orucun faydası sana, alacak seni, alacak beni, bir halden başka bir hale götürecek. Eğer muttaki olabiliyorsak, yani hiflu nefsi amma yusim, nefsi günaha sürükleyen şeyden muhafaza edebilmek, takva bu. Hiflu <gülüyor> nefsi hiflu, yani muhafaza etmek. Hiflu nefsi ama yuithimu. Günaha sürükleyen neler varsa onlardan çekip alıyorsunuz. Uçurumun kenarından nefsinizi alacaksınız, uzaklaştıracaksınız. La alleküm tet takun, muttaki olabilme adına bunu yapacaksınız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki esasında orucun bütün aşamalarında bu var. Yani her anında bu var. Aç kaldığımız o zaman içerisinde nefsimize sürekli oruç bunu söyleyecek. Namaz da bunu söyler, aç da bunu söyler, zekat da bunu söyler. Senin bir sahibin var der. O sahibinin talimatlarına göre yaşama mecburiyetin var. Orucu dedik ıslahi olarak tarif ederken El-İmsâkü anil ekli ve şurbi ve cimâhi Yemekten, içmekten, cimadan kişinin kendini alıkoyması. Nereden nereye kadar? İmsaktan iftara kadar. İmsak vaktinden iftara kadar. İmsak vakti ne zamandı? Feci sadık. İki tane fecir vardı. Biri feci kazip, biri feci sadık. Feci kazip, yani tilkin kuyruğu gibi, yukarıdan aşağıya bir beyazlık olacaktı ama insanlar onu genelde göremezler. Feci Sadık'ta ise Beyazlık intişar edecekti. Yayılmaya başlayacaktı. İkisi arasında yaklaşık 12 dakikalık bir zaman var. Peki feci-i kazibin mü var mı? Yok. Yani feci-i namaz sabah kılınmaz. Feci-i oruç başlamaz. Feci-i sadıkta başlar. Ama o sizi yani uyanmaya, agah olmaya, hazır olmaya ona davet eder. Bilal Habeşi ezanları radıyallahu anh vaktinde tam okumuyor özellikle sabah ezanını. Efendimiz Ali selam la yuzrannakum ezanu Bilal'in. Bilal'in ezanı sizi aldatmasın. La tesahharu bi biler Bilal. Bilal'in ezanıyla sahur yapmayın. Tesahharu bi ezani ibn Ummu Mektum. Um mektum'un Abdullah bin eee um Mektum'un ezanıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama radiyallahu anhum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 Önceki milletlerde, ümmetlerde böyleydi. Ama Allah Teala bunu tahfif etti, hafifletti. 187. ayet-i kerimede وَهِلَّ لِكُمْ لَيْلَ تَصْيَامِ رَفَّتُوا اِلَى نِسَاءِكُمْ Yani onlara eşleriyle beraber olmak helal kılındı. Eşleriyle beraber olmak helal kılındı. Ve orucun vaktini Allah Teala bu ayete tayin etti. Ne zamandan, ne zamana kadar oruç tutacaklar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 Peki şeri'i gün ne diyoruz? Fecirden grubu şemse kadar. Yani fecri sadıkla başlıyor, imsakla başlıyor. Güneşin batmasıyla bitiyor. Buna ne diyoruz? Enneharu şeri'i şeri'i gün diyoruz. Peki bunun tam ortası eddahvetül kübra büyük kuşlu yani büyük kuşluğa kadar niyet edebiliyorsunuz. Orada kitabın kenarına yazarsanız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 O men ummiyet ifade ediyor. Fe men şehri menkumun şahra Yani şehri gören, oradan maksat hilali gören kim oruç tutsun. Ama ve men kana yılan ev ala seferin. Eğer birisi hastaysa ya da seferdeyse, misafirse bunları tahsis ediyor. Önceki ifade hamdır, ummiyet ifade ediyor. Herkes oruç tutacak. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Ama وَمَنْ كَانَ مَر۪يظًا اَوَعَلَى سَفَرٍ seferin, مِنْ min مِنْ اُخَرٍ Daha sonra o onları kaza edecek. Kim? E, hasta olanla yolcu olan. Yani iki durum var burada. Bir tanesi e, misafirlik, bir tanesi ise e, hastalık hali. Misafir olan birisi, yani seferde olan birisi, 90 kilometre ve daha fazlasında yola çıkan birisi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 oruç açısından vakte baktığınız zaman vakti mudayyaktır. Yani oruç cinsinden başka bir ibadet yapamazsınız. Hani farz orucu tutuyorum yanında bir de nafile oruç tutayım diyemezsiniz. Ama namaz için nedir? Vakit vakti muasadır. Farz namazda kılabilirsin, nafile de kılabilirsiniz. Davut namazı da kılabilirsiniz, başka namazlarda kılabilirsiniz. Peki efendim, o halde orucun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 ''Kefaret olur.'' Sonra sallallahu aleyhi ve sellem ''Şevval ayında altı gün oruç tutarlardı.'' ''Mensame Ramazan'a thumme etba'ahu sitten min şevval.'' ''Kim ramazan orucunu tutar?'' ''Thumme etba'ahu sitten min şevval.'' Sonra şevval ayından ona altı gün ilave ederse kane kesiyâmed dehri.'' ''Bu adam bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.'' ''Bütün zaman oruç tutmuş gibi olur.''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 o gün perşembe nafile oruç tutuyor. Perşembe pazartesi tutuyorsa o gün de tutar. O gün de tutar. O zaman mekruh olmaz. Peki daha sonra öğrenildi ki o yavun uşak dedikleri gün Ramazan ayının ilk günüydü. O zaman tutmuş olduğu o gün Ramazan Şerif'in ilk günü kabul edilir kardeşim. Ramazanla alakalı diğer bir husus ise ru'yetu hilal ru'yetu hilal, hilali görmek tespit etmek bununla alakalı irşad ehli'l-millet diye kimin kitabı vardı Muhammed Bakit el-Mutiei müstakil bununla alakalı bir eseri var o es Mısır müftüsü allame Muhammed Bakit el-Mutiei yani orada modernizmin belini kıran adamlardan biridir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 Yani hilali görün, ne yapın? Ramazana başlayın. Ve eftu'r ruyeti yine hilali görün, iftar yapın. Eğer hava kapalı olursa o zaman feek minu iddeti şaban, şaban ayını 30'a tamamlayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Buhari'nin rivayet ettiği başka bir hadiste inna ummetun ummiyetun. Lâ nektubu ve lâ Biz diyor ümmi bir ümmetiz. Yani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 Rastlathane var. hanede tespit ediyorlar. Adam ne diyor? 10 yıl sonra ay tutulacak. Tutuluyor mu? Tutuluyor kardeşim. Ay tutulacak diye tutuluyor değil mi? Tutulacak diyorlar, yayınlıyorlar. E, neşriyat var vesaire. E, bakıyorsun tam o saatte tutuluyor. Neden? İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah Teala her şeye bir ölçü koymuştur. Velen tecideli sünnetillahi tebdila...